Ağabey Allah'tan Şeytanı Rjeim. Bismillahirrahmanirrahim. الله Rabbil 'Alimin. Ve salat ve 'ala Rasulüna Muhammedü ve 'ala alehi ve sabeti ejamain. Rabb işrəp sadri ve yesserli amri. و اهل بالصالحين بسم الله لا يضر في الارض ولا في السماء وهو Değerli kardeşlerim bu akşamki konumuz İslam'da Kardeşlik İslam'ın birliğe Beraberliğe Vermiş olduğu önem Kardeşliğimizi bozan Etmenler unsurlar nelerdir Müslümanların Bölük pörçük olmasının Temelinde Hangi Sebepler yapmaktadır Neden Birçok Fırka Grup, fraksiyon, değişik akımlar, ekoller oluşmuştur. Bunların temelinde yatan en önemli sebepler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hususen dinde yenilik yapmak, dinde yenilik çıkarmak, bidat uydurmak meselesine temas edeceğiz. İkinci olarak yine Sünnete tabi olmanın önemiyle ilgili konuşacağız. İnşallahu Teala. 15 dakikamız var. Bu 15-20 dakika içerisinde bu mevzularda özet bilgiler vermeye çalışacağız. İnşallahu Teala. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin, değerli kardeşlerim. İhlaslı olan Kullarından eylesin Değerli müminler Yüce Rabbimiz Buyuruyor ki Ve enne hâdâ sırâti Müsteqîmen Fettebi'ûhû İşte Benim yolum Budur, benim İslam'ım Dinim benim size göstermiş olduğum yol budur. Kur'an yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yoludur. O yol doğru yoldur. Fettabi'uhu siz o yola tabi olun. O yola uyun. Kur'an yoluna uyun. Sünnet yoluna uyun. Peygamber'in size göstermiş olduğu yola uyun ve la subul önünüze çıkan veya size gösterilen değişik değişik farklı farklı yollara sapmayın Kur'an haricinde sünnet yolu haricinde peygamberin yolu haricinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin arkadaşlarının asrı saadetinin Yolundan başka Onların tuttuğu yollardan Başka yollara sapmayın O yollara davet edenlere Karşı dikkatli olun O yollara sapmayın Feteferraka bikum an sebeer Eğer o yollara saparsanız Eğer Önünüze çıkan her Sokağa girerseniz Önünüze çıkan her Yola Yola Girerseniz, önünüze çıkan her yolda yürürseniz, Allah'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan, Peygamber'in yolundan uzaklaşırsınız. O yolu kaybedersiniz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bilmekteyiz ki Allah'ın dini tamam olmuştur. Allah'ın dini kamildir. Allah'ın dinine herhangi bir şeyi eklemek O dinden herhangi bir şeyi çıkarmak Söz konusu olamaz Allah'ın dininin temel kaynakları Kur'an ve sünnettir Kur'an ve sünnetin dışına çıkılamaz Allah'ın dinini en güzel yaşayanlar Peygamber ve onun etrafındaki arkadaşlarıdır Sahabelerdir İslam'ı onların anladığı gibi anlamak Onların yaşadığı gibi yaşamak lazım. Bunun haricinde bir takım işler yaparsak, değişik yollara saparsak, dinin aslını, özünü kaybederiz. Peygamberimiz ibadet konusunda, ahlak konusunda, temizlik konusunda, muamelat konusunda, insanlarla diyalog, ilişki, iletişim konusunda... İç siyaset, dış siyaset konusunda her konuda örnek olmuştur bizlere. Hiç hayatın, hayatın hiçbir alanını boş bırakmamıştır. Siyasetinden, ekonomisinden, iktisadına kadar. Yani ceza hukukundan ahlak hukukuna kadar, komşu hukukuna kadar hepsini Allah'ın Resulü bizlere göstermiştir. Ve bu konularla ilgili Cenab-ı Hak Kur'an'da bizlere uymamız gereken desturları, uymamız gereken kuralları, uymamız gereken doğruları Allah Kur'an'da bildirmiş ve bize Resulü aracılığıyla indirmiştir. Cibril-i Emin vasıtasıyla Peygamberimize gelen gerçekler, doğrular, vahiy, Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları peygamberimiz vasıtasıyla insanlara duyurulmuştur, tebliğ edilmiştir. İşte Müslüman Allah'tan gelen Kur'an'ın emirlerine, yasaklarına harfiyen uyan kişidir. Elinden geldiği kadar bu kurallara uymaya çalışan kişidir. Müslüman Allah'ın emirlerine karşı içerisinde bir sıkıntı, bir efendim rızasızlık hissetmeyen kişidir. Allah'ın emirlerine razı olan kişidir Müslüman. Allah'ın emirleri neyse harfiyen bunlar doğrudur, bunları harfiyen kabul ettim. İman ettim, doğru haktan yanadır, Allah'tan yanadır, Allah'tan gelendir, Allah'ın dediği, Resul'ün dediği doğrulardır diyen, bunu derken içinde bir sıkıntı hissetmeyen, Allah'ın emirlerine tamamen razı olan, severek itaat eden, severek boyun büken, saygıyla boyun boyun büken insan, Müslüman insandır. Bunun haricinde, ben Müslümanım dese bile Müslüman olamaz. Bu çok önemli. Bakınız Allahu Teala diyor ki mal olarak, mal olarak ayet malını söylüyorum. Arapçasını söyleyelim fark etmez. Fe la rabbika la yu'minun Hatta يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Rabbin adına yemin ederim. Allah kendi adına yemin ediyor. Rabbin adına yemin ederim ya Muhammed. İhtilafa düştükleri konularda aralarında seni hakem tayin etmezlerse asla ve kat'a iman etmiş sayılmazlar. Senin verdiğin hükme razı göstermezlerse senin verdiğin hükme rızalık göstermezler ise asla ve kat'a iman etmiş sayılmazlar. Onların imanını kabul etmem İman etmek değerli kardeşlerim öyle ben de Müslümanım yahu demekle olmuyor. Sen Müslümanım diyorsun ama Allah senin Müslümanlığını kabul ediyor mu bir kere? E ne zaman Allah benim Müslümanlığımı kabul eder? Benim, senin, hepimizin. Ne zaman kabul eder? Hiçbir sıkıntı duymadan Allah, Allah'tan gelen emirlere uyarsan, hiçbir sıkıntı duymadan Allah'tan gelen emirlere hakkıyla iman edip, elinden geldiği kadar o emirleri üstün tutup, o emirleri yaşarsan, o yasaklardan elinden geldiği kadar sakınırsan, işte o takdirde, o takdirde Allah senin Müslümanlığını, benim Müslümanlığımı kabul eder. Aksi takdirde kabul etmez. Aksi takdirde kabul etmez bu Efe ne bir ba kitap o tekço ne bir ba Siz nasıl oluyor da kitabın bir kısmına iman ettik deyip de bir kısmını reddediyorsunuz bu hemen ceza me han delike İlla kız gün fil hayatıati dünya Kitabın bir kısmına iman edip, bir kısmını kabul edip, bir kısmına rızalık gösterip, işine gelmeyen kısımlarda burun bükenler, işine gelmeyen kısımlarda rızalık göstermeyenler, iman arz etmeyenler böyle yapanlara ceza olarak dünyada rezil ve rüsvai bir hayat vardır diyor. Onları dünyada rezil ve rüsvai ederim diyor allah Teala. Ve ayetin devamında ahirette de azabın en çetinine onları uğratırım diyor. Azabın en çetinine onları uğratırım diyor. Evet. Demek ki Kur'an'ın yüzde yüzüne iman etmek lazım. Peygamberin yüzde yüzüne tamamına iman etmek lazım. Peygamber şurada haklıydı burada haksız diyemez allah Teala şurada doğru dedi ama şurada tartışmalıdır dedi. Diyemezsin. Dediğin zaman bu imansızlıktır. İnkardır. Küfürdür. Nifaktır. Hastalıktır. Şeytanlıktır. Şeytan Allah'a iman ediyor muydu? Evet ediyordu. Şeytan Allah'a tesbih ediyor muydu? Evet ediyordu. Şeytan Allah'a zikrediyor muydu? Evet, sikrediyorum. Şeytanı Allah'ın huzurundan kovduran sadece ve sadece şu Adem'e secde et dediğinde o emri birden kabul edememesi, o emir karşısında büyüklenmesi, kibirlenmesi Allah'ın tamam da onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Çamur yerdedir, ateş göktedir, yüksektir. Nasıl olur da gökte olan yerde olana secde etsin ya Rabbi? Yani bunu ben pek kabul edemedim ya Rabbi. Kusura kalma dercesine. Şeytan böyle bir kibir gösterdi. Yaptığı tam da budur ha şeytanım. Yoksa ben Allah'ım seni inkar ediyorum, seni kabul etmiyorum. Hayır, hayır hayır şeytan böyle bir şey asla söyleme. Şeytan Allah'ı zikrediyordu. Allah tesbih ediyordu. Allah'a inanıyordu. Allah'ı seviyordu evet. Ona saygılıydı. Ama bir noktada, bir noktada secde etme noktasında kibirlendi. Gururlandı. Allah Adem'e secde et deyince gururdu. Aha bu günahtan dolayı Allahu Teala onu huzurundan kovdu. Huzurundan kovdun. Hadi dedi. Sen demek ki benim emrimi tartışıyorsun ha? Bana geri veriyorsun benim. Emrimi tartışıyorsun, tartışmaya açıyorsun. Doğru olmadığını düşünüyorsun. Ey şeytan, iblis. Nasıl olursun? Nasıl olur da sen benim emrimi tartışırsın? Nasıl olur da sen benim emrimin doğru olup olmadığı konusunda ileri geri fikir beyan edersin dedi onun huzurundan kovdu bugün ne iblisler var Allah'ın emirlerini ileri geri konuşuyorlar efendim bu asırda faizde haram olur mu efendim ya şimdi tesettür mesettür diyorlar bırakın insanlar dediği gibi giyinsin ya ne lazım örtülmek şu bu bunlar bir konuda değil onlarca konuda iblis oluyorlar şeytan oluyorlar şeytan bir konuda gururlandı Huzurdan kovuldu Yeryüzünde Allah'ın emirlerini tartışanlar Allah'ın emrini Siniye çekemeyenler Allah'ın emre karşı rızalık Gösteremeyenler Hastalık içerisinde olanlar Ne olacak bizim halimiz Ne olacak sizin halimiz Allah'ın emrini duyduğunda iman ettim demen lazım iken. Amenna ve saddakna iman ettik, tasdik ettik demen lazımken ya orada yani düşünülür evvelden mümkün ama şimdi mümkün değil o işler. Evvelden doğruymuş şimdi yanlış. Evvelden öyle gerekiyordu, şimdi böyle gerekiyor diye Allah'ın emirlerini tartışmaya açanlar. Allah'ın hükümleri konusunda ileri geri konuşanlar İblisten de daha çok iblistirler. Şeytandan da daha çok şeytandırlar. Şeytan bir konuda gurura kapıldı, huzurdan kovuldu. İblisli şeytan oldu. Şeytan cinlerdendi. İnsanlardan da şeytanlar var. Şeytanın yaptığının on misini, yüz misini, bin misini yapanlar var. Şeytan allah Teala buyur ki Şeytan insana der ki Küfret, inkar et, kabul etme Gururlan, kibirlen Duyma, kabul etme De. İnsan ne zaman şeytanın dediğini kabul ederse Ne zaman tamam şeytan dediğini yaptım Kabul etmiyorum Kur'an'ı Şu ayeti ben kabul etmiyorum Şu hadisi ben kabul etmiyorum Peygamberimizin şu sözünü ben kabul etmiyorum dediğinde Kafir olur ve şeytan der ki senden Allah'a sığınırım ey insandan olan şeytan senin küfründen Allah'a sığınırım ben Allah'a iman ederim ben senin kadar böyle aşını gidemem senin kadar küfredemem senden Allah'a sığınırım sen nasıl bir mahluksun nasıl olur da Allah'ın ayetlerini inkar edersin der şeytan Allah'a sığınırım, insandan olan şeytanlardan. Cinden olan şeytan iblis insanlardan olan şeytanlardan Allah'a sığınır. Biz her zaman şeytan deriz. Aleyhille şeytan aleyhinn la'ne. Halbuki öyle durumlar oluyor ki şeytan diyor ki Allah'ın laneti ey insanlar olan şeytan, Allah'ın laneti sana olsun diyor şeytan. Ben senin kadar azamam, senin kadar küfredemem diyor. Senin kadar inkarcı olamam diyor. Değerli müminler, işte, ne yapmamız lazım? Harfiyen iman etmemiz lazım. İçimizde herhangi bir ukde olmayacak. İçimizi kontrol edelim kardeşlerim. Kalbimizi kontrol edelim. İmanımızı kontrol edelim. Bakalım şöyle açalım bakalım şu kalbi. Allah'ın ayetleriyle bir sorunu var mı? Peygamberin sünnetiyle, hadisleriyle, emirleriyle, nehileriyle bir sorunu var mı? Allah'ın ayetleriyle bir sorunu var mı şu kalbin? Kur'an'da bir sorunu var mı? İslam'ın hükümleriyle bir sorunu var mı? Bir bakalım. İslam'ın falan emrine, fişman emrine burun büküyor mu acaba? Allah korusun eğer büküyorsa kontrol et kendini. Kontrol et. Çünkü çok tehlike o zaman. Tehlike değiliz. İman. İman etmek. Mutmain olmak. Yani kendini bırakıvermek. Kime kendini bırakıyorsun? Kendini Allah'a bırakacaksın. Allah'ım ben seninim. Beni al. Ben beni sana bıraktım. Ne yaparsan yap. Ne dersen amadeyim. Ne dersen amadeyim. Tartışamam ben senin emrini ya Rabb. Razı olmak. İsterim, sen beni var ettin, yoktan var ettin, rızıklandırdın. Ben varlığımı da, yaşantımı da, ömrümü de, nimetlerimi de, rızkımı da, her şeyimi sana borçluyum, senin karşısında ben büyüklenemem ya Rabbi. Demek, Müslümanlıktır, müminliktir, imandır. İman, itminan gerektirir. Teslim olmak, teslim olmayı gerektirir. İçimizde inkar varsa, Burun bükmeler varsa şu emirde ne gerek vardı? Namaz çok ağır geliyor yahu. 5 vakit namaz çok vakit alıyor. Ne bunlara ne gerek vardı gibi içimizde böyle hastalıklar, marazatlar varsa bunları derhal çıkaracağız atacağız, çiğneyeceğiz. Bunlar şeytandan. Şeytan da bunu yani inanarak yapmıyor zaten. Şeytan böyle diyor, vesvese veriyor ama bunu inanarak yapmıyor ya. Şeytan bizim düşmanımız da ondan bunu yapıyor. Şeytan yalan konuştuğunu kendisi biliyor. Şeytan Allah'ın azametini büyüklüğünü kendisi biliyor. Buna rağmen değerli kardeşlerim buna rağmen bizi kandırıyor. Şeytanın oyununa gelmeyelim. İnsandan olan şeytanların oyununa gelmeyelim. E tabi 15 dakikalar anlatacağımız ne olsun yani konuya bile giremedik ne yapalım? Sizden ricam değerli kardeşlerim şu Ramazan gününde şu camiye erken girin bak ben 35 dakika önce geldim kimsecikler yok diye çektim gittim orada çay içtim e yok en mübarek kardeşlerim benim hepinizin yani gözümden öperim ya erken gelelim ah orada oturuyoruz zaten içeri gel dinimizi öğrenelim ya. önümüzde tehlike var ölüm var ölüm var ölüm var Ab ölüm, son adım, son nefes gelince şurada ne götürüyorsun bakacaksın. Eğer hastalık varsa ben seni ameliyat edemediysen, hastalıkla öldüysen gittin ya. Ameliyat etmemiz lazım. Bizler doktoruz, manevi doktorlarız yani inşallah hocalarımız öyle. Yani elimizden geldiği kadar tabii. Bunları yapmak için bize müsaade edin. Lütfen erken gelelim camiye. Lütfen hastalıklarımızı tedavi edelim. Bak bu camiler tedavi merkezleri. Manevi hastalıkların atıldığı, şu de aynı. Manevi hastalıkların atıldığı, attırılmaya çalışıldığı noktalardır, merkezlerdir. Allah cümlenizden razı olsun. Allah amellerinizi sayınızı meşgur eylesin. Ve ahru davana Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.